Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, çok kıymetli dinleyiciler. Bir Sabahın Bereketi programında yine sizlerle beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz ve programımızda ilk hadisi şerifi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre... Resulullah Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin yahut sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin buyurmuşlardır. Tekrar ediyorum programımızın ilk hadisi şerifini.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 Delikanlı ülke çapındaki bir inşaat şirketinin imtihanlarına hazırlanırken hayallerim hakikat olacak diye keyifleniyordu. Bizim ihtiyarlar ne derse desin bu işte kader mader sökmez. Fakülteyi bitirmesinin üzerinden beş yıl geçmiş ve bu süre içinde çeşitli bürolarda çalışarak ustalaşmıştı. Şimdi ise Yıllardır hasretini çektiği o şirket, tecrübeli mühendislerin arandığını bildiren bir ilan vermişti. Gazetelerde birkaç yabancı dille yayınlanan bu ilanda gün ve tarih belirtildikten sonra ilk imtihan yazılı olacak ve saat 10'da yapılacak deniyordu. Delikanlı haberi okuduğunda iş yerinden iki hafta izin alıp çalışmaya başladı. Ve bu arada konuyu ailesine açtı. Oldukça yaşlı olan anne ve babası ağız birliği yapmışlar gibi kısmetse olur evladım diyorlardı. Sen çalış da kaderinde varsa işe girersin. Genç mühendis her nedense onların söylediklerine sinirlenmiş ve horoz gibi kabarıp insan kendi kaderini kendi çizer demişti. Yeter ki tedbirde kusur etmesin delikanlı bu sözlerini ispatlamak ve daha rahat çalışabilmek için imtihana bir hafta kala şehir dışındaki yazlık evlerine taşındığı programını yaparken imtihan gününe kadar bana radyo, televizyon ve gazete yasak diyordu. Dersten başka hiçbir şeyle meşgul olmayacak ve bu işe nasıl girileceğini gösterecekti. Delikanlı bir hafta boyu Eve kapanacağı için Tedbirli davranmış Ve yanına birkaç tane saat alıp Masanın üzerine yerleştirmişti Bu arada şirketi arayıp imtihan saatini kontrol etmeyi de Unutmadı Tedbir elbette her şeyden esastı Olur ya Gazeteler yanlış yazabilirdi Mühendis bey Her işini sağlama bağladıktan sonra Gerçekten mükemmel bir şekilde Hazırlandı Ve imtihan sabahı Erkenden kalkarak yarım saat öncesinden şirkete gitti. Zira ciddiyetiyle tanınan bu şirkette birkaç dakikalık gecikmenin bile affedilmediğini çok iyi biliyordu. Bekleme salonuna girip etrafa bir göz attı. Saat 10'a yaklaşmasına rağmen nedense pek hareket görünmüyordu. Danışmaya uğrayıp bunun sebebini sorduğunda masa başında oturan gözlüklü kadın alaycı bir Gülümsemeyle imtihana yarım saat önce girdiler dedi ve okumakta olduğu gazeteyi uzatarak delikanlıya gösterdi. Sayfanın sağ alt köşesinde yaz saati uygulaması dün gece başladı yazıyordu. Gece yarısı 01'den itibaren saatler 60 dakika ileri alındı. bir şeyi takdir etmemişse yani bizlerin deyimiyle nasip değilse sebeplerin riayet edilmesi hususunda ne kadar hassasiyet göstersek bile Cenab-ı Hak nasip etmedikten sonra o iş zuhur etmeyecek, tahakkuk etmeyecek bu demek değildir ki biz sebeplere riayet etmeyelim. Değil. Ancak sebeplere riayet ettikten sonra tedbiri yaptıktan sonra tevekkülü yapmak sebeplere riayet ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın takdirine razı olmak, rıza göstermek ondan sonra ona teslim olmak bazen Hani şu ülkede belki hala da bazı yerlerde devam etmekte. Soruyorsun arkadaş niçin namaz kılmıyorsun diye. Aman diyor işte falan benim namazımı görürse hemen benim buradan irtibatımı keser işimden olurum. Şimdi bu noktadan şunu arz ediyorum. Bir mümin bir müslüman. Orada kendisinden istenilen işin hakkını verdikten sonra, mesaisine dikkat ettikten sonra, kendi üzerine düşen vazifeyi hakkıyla ifa ettikten sonra, sonrasında Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve onun neticesinde diyelim ki namazımdan dolayı ben işimden olurum demek birazcık İmanın tam tahkiki olmamasının göstergesidir değerli dinleyiciler. Yine bunu altını çizerek ifade ediyorum. Bir namaza gidip de yarım saat 45 dakika işten kaytarmak değil. Hemen abdesti alıp eğer gerekiyorsa bu böyle bir fetva gibi de anlaşılmasın ama o çalışılan yerin hassasiyetiyle ilgili bir İcabında sadece farzı kılarak tekrar vazife yerine gelme, iş başına geçme ve bu şekilde orada işin hakkını verme. İşte eğer oradan Allah dilememişse sizin rızkınızın kesilmesini değil oranın patronu veya amiri bir dünyanın patronları toplansa oradan sizin rızkınızı kesemez. Ama yine diyorum. Orada mümin çalıştığı yerde çalışkanlığının hakkını verecek, zamana riayet edecek. Çalışkanlığıyla, disiplinliyle, tavır ve davranışlarıyla parmakla gösterilecek bir tavır sergileyecek. Ondan sonra da isterse başındaki insan patronu, amiri, memuru neyse isterse diyorum bakın firavun zihniyette olsa bile Sebeplere riayet edilip gerisinde takdir Allah'tan beklenildiğinden eğer Allah o şahsın rızkını oradan kesmemişse hiç kimse onu oradan ayıramaz. O şahsın rızkını oradan kesmişse hiç kimse de onu orada tutamaz. Bunu böyle bilmek lazım gelir diyorum ve evvelki programlardan kalan bir mevzuya devam etmek istiyorum. Hatırlarsınız kalbin zümrüt tepelerinden birisi olan Rıza bölümü Rıza tepesinde otağımızı kurmuş ve birkaç gündür bu Rıza tepesinde seyran etmekte tefekkür etmekte bu tepenin inceliklerini sizlerle beraber tezekkür etmekteydik seyretmekteydik zikretmekteydik işte Rıza hakikaten hem değer itibariyle o razı olsa diyor ya Üstad Bütün dünya küse ehemmiyet yok İnanın Her şeyden değerli Hiçbir şeyin Eş değer olmadığı Bir değer varsa O da onun rızası Rıza Cenab-ı Hak bizi rızasını Tahsil eden kullarından eylesin O rıza buğdu bambaşka o rıza buğdunu yakalamış insanlar ne cennete takılırlar ne cehennemden sakınırlar adeta. Hani Rabiatul Adeviye öyle diyor ya Allah'ım kimileri cennet için kulluk ederler. Ben onlara cennetin kulları diyorum. kimler de cehennemden korktukları için kulluk ederler. Onlara da cehennemin kulları. Ama Allah'ım ben senin rızanı istiyorum. Allah'ım sen benden razı ol da cennetine de koysan, cehennemine de yaksan. Sadece Allah'ım sen benden razı ol yeter. Hani diyor ya bir gece yarısı Allah'ım herkes sevdiğinin yatağına, sevdiğinin koynuna gitti. Ben senin huzuruna geldim Allah'ım ben seni seviyorum diyor. Rıza. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Çünkü o razı olduktan sonra ve hikmeti de iktiza ederse bütün halklara da kabul ettirir. Bu noktadan evvelki programlardan da hatırlayacağınız üzere daima kalbinizin Allah'la irtibatını ve her yaptığınız harekette onun rızası var mı yok mu onun parolasının sorulmasını sizlerle paylaşmıştım değerli dinleyiciler evet aşağıdaki mülahazalarla rıza adına duygu ve düşüncenin beslenebileceğini bu çetin yolun bir kısım sertliklerinin kırılabileceğini cismani ve dünyevi tepkilerin de bir ölçüde tadil edilebileceğini düşünüyoruz hakkın takdir ve tecellileri karşısında insan bir figürdür o üzerine aldığı rolün şekil ve keyfiyetine karışamaz. Evet bunu bir daha tekrar ediyorum. Hakkın takdir ve tecellileri karşısında insan bir figürdür. O üzerine aldığı rolün şekil ve keyfiyetine karışamaz. Değerli dinleyiciler Cenab-ı Hak herkese bir rol vermiş bu dünyada. Kimisine işçilik rolü vermiş, kimisine patronluk. Kimisine memurluk rolü vermiş, kimisine amirlik. Kimisine fakirlik rolü vermiş, kimisine zenginlik. Bu rollerin değerinin artması, eksilmesi bizim o rolü iyi oynamamıza bağlı. Yani Cenab-ı Hak bir işçiye işçilik rolü vermişse, o onu en iyi şekilde oynuyorsa... Çünkü o rolü ona veren Allah'tır Celle Celaluhu. İtiraz etmiyorsa, şükrediyorsa, sabrediyorsa, kanaat ediyorsa, itiraz göstermeden şu dünya tiyatrosunda, imtihanında diyeyim, o rolü iyi oynuyorsa, o rolü iyi oynayamayan patron olan insandan, Cenab-ı Hak indinde daha makbul bir insan olabilir. Yani o rolün yüksekliği, fazlalığı insana bir şey kazandırmıyor. O rolün iyi oynanması meselesi esasen. Bir tiyatro düşünün, bir piyese düşünün. Piyesteki oyuncuların, herkesin ayrı ayrı rolleri var. Orada belki bir ayakkabı boyayıcısı vardır. Öbür tarafta belki başka bir çok... işte başbakan rolünde birisi vardır misalen diyorum. Eğer o piyeste ayakkabı boyacısı rolünü çok iyi oynamışsa rolünü çok iyi oynayamayan devlet reisinden, başbakandan, amirden, hakimden daha iyi puan alıp seyircilerden daha fazla puan toplayabilir. Daha fazla şöhreti artabilir. Bunu izah için söylüyorum size. Bu noktadan Cenab-ı Hak herkese şu dünyada bir rol vermiş. Bu rolün küçüklüğüne büyüklüğüne değil. Bu rolü verenin Allah olduğuna Celle Celaluhu ve bizim de bu rolü en iyi oynamamız gerektiğine ve sonrasında bu rolün küçüklüğüne büyüklüğüne değil rolün iyi oynanıp oynanmayacağı noktasında hesaba çekileceğimize inanmak iktiza etmektedir değerli dinleyiciler. Başa gelen her şey şart-ı adi planında insanın eğilimlerine göre tespit edilmiştir. Ve bunu değiştirmeye de yaratandan başka kimsenin gücü yetmez. İnsan ...her şeyiyle Allah'ın mülkü ve kölesidir. Köle, Efendisi'nin tasarruflarına müdahale edemez. Yavuz Sultan Selim bir gün Nedim'i ile beraber otururlarken... ...önlerinden bir grup insan geçer. Sonrasında Yavuz bakar ki o geçen insanların kulaklarında küpe vardır... Nedim'ine sorar, belki de Hasan Can'dır o bilemiyorum. Hasan Candır nedir bu insanların kulaklarındaki küpeler? Efendim, hünkârım der o. Bu insanlar köle olduklarından dolayı, köle olduklarının nişanesi, belirtisi olarak kulaklarına küpe takılıyor der. Yavuz kendi kendine bir titreyi verir, getirin bir küpe bana der. Ben de Allah'ın kölesiyim der. Biz hele hele lise çağlarında Emin Oktay'ın tarihini çok okumuşuzdur değerli dinleyiciler. Bizim akranlarımız da hatırlarlar. Tarih kitaplarında Yavuz Sultan Selim'in kulağında kocaman bir küpeli resimleri vardır. Basılmış gösterilmiştir yayınlanmıştır ama o küpenin niçin takıldığını hiçbir kimse de anlatmamıştır o dönemde. Evet, hepimiz Allah'ın kölesiyiz. Hepimiz Allah'ın mülküyüz. O mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bazen bir ele alır, bazen bir kolu alır. Bazen bir ayağı alır, bazen iki göze alır. Bazen malı alır, bazen mülki alır. Bazen çocuğu alır, bazen hanımı alır. Bazen serveti alır, bazen makamı alır. Bazen sıhhati alır, bazen sağlığı alır. Ve bazen son nokta itibariyle seni de alır. Çünkü biz mülk sahibi değiliz. Mülk sahibi Allah olduğundan dolayı mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf etmekte ve buna da kimsenin itiraz hakkı bulunmamaktadır değerli dinleyiciler. Niçin aldın? Niçin verdin? Bize ait bir şey değil o. O siz nasıl ki evinizde diyelim ki bir divanın yerini Değiştiriyorsunuz kimse bir şey diyebiliyor mu? Bir odanın yerine diğerine Öbürünü öbürüne alıyorsunuz bir şey diyor mu? Veya paranızla bir evinizi Satıyorsunuz başka bir ev alıyorsunuz kimse Bir şey diyor mu? Mülk sahibi Allah Malikil mulk o Melik o istediği gibi tasarruf Edebilir biz onun Mülkünde Sadece Onun emrinde olan Yaratmış olduğu mahlukuyuz işte bu noktadan Efendisi'nin tasarruflarına müdahale edemez. Etmek istesek de elimizden bir şey gelmiyor ki zaten. Eğer insan gerçekten Allah'ı seviyorsa ondan gelen gülü de dikeni de hoş görmelidir. Evet. İnsan başına gelen şeylerin neticelerini pek kestiremez. Oysa ki bunların içinde dünya kadar maslahatlar da olabilir. Bakara suresi. 216. ayetin mealinde olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin hakkınızda hayırlıdır. Ve yine olur ki siz bir şeyi seversiniz ama o sizin için şerdir. Siz bilmezsiniz her şeyi Allah bilir fermanı sübhanesiyle bunu tasrih etmektedir. Müslüman Allah'a teslim olmuş kimse demektir. Bu itibarla da onun, ...Cenab-ı Hakk'ın icraatına karşı... ...hoşnutsuzluğu söz konusu olamaz. Her şeyden evvel... ...mümin bir hüsnü zan insanıdır. İnsanlara karşı hüsnü zanla emredilen birinin... ...Rabbisinin muamelelerine karşı... ...suizan ifade eden hoşnutsuzluğu nasıl söz konusu olabilir ki? Değerli dinleyiciler... ...anti parantez bir şey arz edeyim. Bazen kendi nefsim de... ...şahsım da... ...diyor demiş olabiliriz. demiş olabiliyoruz. Üf, hava ne kadar da sıcak oldu yahu. Bakın şimdi. Büyüğümüz diyor ki: "Estağfurullah ya Ben senin ne sıcağına karışırım, ne soğuğuna. Sen ister sıcak yaparsın, ister soğuk yaparsın. Mülk senin. Melekut senin, her şey senin. Sen sıcağı arttırırsın, soğuğu eksiltirsin. Ben buna üf" Bu ne kadar sıcak oldu demem senin bu takdirine rıza göstermemem itiraz etmem manasına geldiğinden dolayı estağfurullah ya Rabbi diyorum diyor büyüğümüz. Onun için sıcak da olsa soğuk da olsa hak şerleri hayreyler, zannetmeki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de Tabiri caizse dünyada yaşa. Çünkü o siz nasıl ki kendi evinizde bir klimanız var ise nasıl arttırıyorsunuz, eksiltiyorsunuz, soğutuyorsunuz, ısıtıyorsunuz. Şu kainat onun tahtı tasarrufunda olduğundan dolayı onun sıcağını eksiltmesi arttırması bizim orada itiraz hakkımızı vermemekte değerli demirciler evet her şeyden evvel mümin bir hüsnü zan insanıdır çünkü bir kutsi hadis ifade edeyim sizlere eğer diyor insanlar salih amelli ameli salih olsalar Allah diyor yağmuru gece yağdırır şimşeyi gece çaktırır ki kullarım gündüz rahatsız olmasınlar diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade etmiş olduğu bir kutsi hadiste eğer benim kullarım diyor Cenab-ı Hak ameli salih olsalar salih amel dairesinde olsalar yağmuru gece yağdırır şimşeyi gece çaktırırım ki kullarım gündüz rahatsız olmasınlar diye yine birisinden dinlemiştim Osmanlı döneminde zannediyorum 250 küsur seneye yakın Gündüz yağmur yağmamış, hep gece yağmış. Öyle ya siz evinize gelen misafirinize ne kadar böyle onu rahat ettirmek, onu ne kadar rahatsız etmemek için gayret gösterirsiniz? Onu memnun etmek için ne kadar gayret gösterirsiniz? Bizler şu misafirhane dünyada Rabbimizin misafirleriyiz. Nasıl ki biz beşer olarak misafirlerimizi rahatsız etmemek... Duygu ve düşünce içerisinde isek. Allah bizi rahatsız etmek istemez. Ama biz misafir sahibini önce razı etmemiz lazım. Diyelim ki evinize bir misafir gelmiş. Sizi rahatsız ediyor. Siz onu rahat ettirmezsiniz. Onu rahatsız etmemek için bir duruma düşmezsiniz. Ama bir misafir de var ki. Sizi razı etmekte, sizi rahatsız etmemekte. O misafirhane sahibinin rızasını kazanmak, hoşnutluğunu elde etmek, onun arzu ve isteklerine göre hareket etme durumunda ise, siz o misafiri azami derecede memnun etmek istersiniz değil mi dinleyiciler? İşte bu noktadan değerli dinleyiciler, Allah şu dünya misafirhanesinde olan bizleri, rahatsız ettirmeyecek ama biz o misafirhane sahibini rıza veya razı edebildirsek eğer. Hani diyoruz ya Allah bizimle beraber ama biz Allah'la beraber miyiz? Evet. İnsanlara karşı hüsnü zanla emredilen birinin Rabbisinin muamelelerine karşı suizan ifade eden hoşnutsuzluğu nasıl söz konusu olabilir ki? Burada ayrı bir husus daha çıktı. Müminin Mü'mine hüsn zanla muamelesi emrediliyor. Ne demekti hatırlarsınız daha önceki programlarında. Biz birisinin hal ve hareketine baktık. Bize olan tavır ve davranışlarına baktık. O hal ve hareketi, tavır ve davranışları kötüye yorumlamayacağız. İyiye yorumlayacağız. Yani onun için hüsn zan edeceğiz. Bununla ilgili size misal vermiştim. Ve demiştim ki hatırlarsınız. Diyelim ki bir safta cemaatle namaza duruyorsunuz. O arada saftan birisi, bağışlayın tuvaletin kapısı da görünüyor. Girdi tuvalete, bir dakika durdu durmadı geri çıktı geldi safta namaza durdu. Siz bu insan abdestsiz namaza duruyor diye düşünmeyeceksiniz. Bu insanın mahrem yerinde bir çıban vardı. Baktı patlamamış tekrar geldi namaza durdu. Yani müminlerin hal ve hareketlerini, tavır ve davranışlarını kötüye yorumlamama, Kötü tevil etmeme, hep iyi yorumlama, iyi tevil etme. Hüsnü zan bu. Şimdi bakın çok kıymetli dinleyiciler. İnsanın yani müminin mümine hüsnü zanla muamelesi emrediliyor. Peki bu insanın bütün insanları yaratan Allah'a karşı nasıl hüsnü zan etmez ki? Allah'tan gelen her türlü hal ve hareketlere nasıl hüsnü zan içerisinde bulunmaz ki? Ondan gelen takdirlere nasıl hüsnü zan göstermez ki? Hiç düşünebildiniz mi bilmiyorum. Hatta yıllar önce 80'li yıllarda büyüğümüz öyle demişti. Eğer görseniz ki bir kardeşiniz İzmir'de kordon boyunda bir bayanla kol geziyor. Siz gözlerinizi ovuşturacak. Hayır benim gözlerim yanlış görüyor. Ben bir göz doktoruna gideyim muamene, mua, muayene olayım. Bu benim kardeşim olamaz diyecek ve orada o kardeşiniz için hüsnü zan edeceksiniz demişti. Ama ne yazık ki şu günümüzde hüsnü zanına o kadar ihtiyacımız var ki. O kadar ihtiyacımız var ki. Bak bugün dünyanın dört bir yanında hoşgörü deniliyor, diyalog deniliyor, Hristiyanından Yahudisine ateistinden putperestine, Hindistanlısından Avustralyalısına, Rusyalısından Amerikalısına, Kanadalısına kadar, Afrikalısına kadar, Filipinlisine kadar, dünyanın dört bir yanında, İslam'ın, Kur'an'ın, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin, mesajı insanların kalbine sevdirilmeye, kafalarına ulaştırılmaya çalışılırken, Maalesef bazı ben buradan altını çizerek ifade ediyorum. Art niyetli, su niyetli insanlar bunu bir misyonerlik gibi telakki etmiş veya ettirilmiş olarak Müslümanların aleyhinde bulunma gibi bir cahilliğe ve gafilliğe düşerek adeta sanki bağışlayın ama Allah düşmanlarına kafirlere karşı mücadele etme gibi Müslümanla mücadele etme durumuna düşüyor Bu noktadan çok değerli dinleyiciler Sizler bu oyuna gelmeyecek Bu gibi tavır ve davranışlara alet olmayacak Bunu yapanlara da prim vermeyeceksiniz inşallah Geçen bir yerde bir kardeşim ziyaret ettiğimde Yanına geliyorlar birkaç kişi Bazı şahıs hakkında bazı cemaatler Dine hizmet eden insanlar hakkında verip veriştirmeye başlıyorlar. Artık sabredemedim hocam. Kalktım bunları iş yerimden kovdum diyor. Tabi bir mümine, bir mümini iş yerinden kovmak yaraşmaz. Hani Yunus sövene elsiz, vurana elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz demiş ama. Ama bunu yaparken de hiçbir zaman şunu unutmamak lazım. Hani Akif diyor ya yumuşak başlıysak, başlıysam, sanma ki uysal koyunum, kesilir ama çekilmeye gelmez boynum. İşte bunun için bizler tavır ve davranışlarımızda diğer müminlere karşı hüsnü zan besleyecek, içeriğini bilmediğimiz, hikmetini bilmediğimiz, özünü bilmediğimiz işi o Müslümanlar, o insanlar hakkında kötüye yorumlamayacağız. Zira bunun da öbür tarafta bir bedeli var. Hele hele çok değerli dinleyiciler, bunu yine altını çizerek sizlere de bir ikaz, bir ihtar, bir hatırlatma mahiyetinde ifade ediyorum. Bazı insanlar için, bazı şahıslar için bakıyorsunuz ki bazıları kafir der gibi insanlar onu kafir diyorlar. Çok enteresan. Müslüman değil bu gayrimüslim. Bu kafir oldu diyor bakın. Şimdi burada bir ölçü arz ediyorum. Bir insan bir insana kafir derse eğer ki o kafir dediği insan kafir değilse kendisi kafir olur diyor. Bu noktadan karşımızdaki insan ne olursa olsun günah içerisinde batmış olsa bile her gece içki içmiş olsa bile kumar oynamış olsa bile diyelim ki Müslümanların aleyhinde olmuş olsa bile eğer o insan demiyorsa ben Müslüman değilim. Ben Allah'ın birliğini bir olan Allah'ı kabul etmiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'nın peygamberliğini kabul etmiyorum. Eğer böyle bir şey demiyorsa biz o insanın kafirliğine dalalet edemeyiz. İspat edemeyiz. Öyle bir şeyimiz yok. Bu noktadan ağzımızdan çıkan lafların nerelere gittiğini çok iyi bilmek lazım. Kaderden gelen hadiseler karşısında iyi görmek, iyi düşünmek ve hüsnü tevilde bulunmak her şeye rağmen insanın içini huzur ve inşiraha gark eder. Burada yerine getirme mecburiyetinde olduğumuz sorumluluklar veya maruz kaldığımız hususlar öteler hesabına şekillenmemiz için birer esas ise Cebri eğitim ve öğretim gibi insanın bunları severek yerine getirmesi lazım gelir demiş ve ben yine bu rıza bölümünde burada bir ara vereceğim. Geri kalanını inşallah yarın Rabbim müsaade ederse nasip ederse bu rıza bölümünü kalbin zümrüt tepelerindeki rıza tepesini bitirmiş olacağız. Ama bunu tekrar ve tekrar üzerinde durarak ifade ediyorum çok değerli dinleyiciler. Bakıyorsunuz ki bir futbol takımı için o futbol takımının taraftarları bunu üzerinde vurgulayarak üzerinde basarak ifade ediyorum. Bir futbol takımı ki yarın Allah indinde hiçbir değeri yok. Bir futbol takımı ki onun etrafında birleşmenin ahiret adına hiçbir faydası yok. Bazen o takım galip gelince. Bakıyorsunuz ki o takımın taraftarları arabalara biniyor, kornalar çalınıyor. Aman bir şehirde turlar atılıyor. Sevinçler sanki cenneti kazanmış gibi. İnanın bu yolda sarf edilen benzinlerin hesabını Allah öbür alemde sorar. Bu vesileyle harcanlanan zamanların hesabını Allah öbür alemde soracak. Ama buna rağmen hiçbir gayesi Ahiret adına hiçbir neticesi olmayan bir futbol takımının etrafında o futbol takımının taraftarı olmak duygu ve düşüncesiyle falan takımlı olma sağcısını, solcusunu, falan mezheplisini, falan, mezheplisini, falan cemaatlisini, falan tarikatlısını, falan görüşlüsünü, falan milletlisini, falan şehirlisini, falan şehirlisini, falan şehirlisini bir araya getirip bakın. O futbol takımının taraftarı olmak ve o futbol takımını desteklemek adına herkes yek vücut oluyor da ortada İslam gibi, Kur'an gibi, Hazreti Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah'a kulluk gibi ve bunun neticesinde cennetin ve cemalinin olacağı bir Müslümanlığın etrafında insanlar bir araya gelemiyor. Uğuvvet içerisinde birlik beraberlik içerisinde kardeşlik içerisinde birliği beraberliği gösteremiyor da aman ya Rabbi o onun aleyhine o onun aleyhine işte burada daha önceki programlarında da hatırlarsınız ihlas risalesindeki ihlas mevzunu birkaç gün devam etmiştik sizlerle sen diyor üstad benim davam güzeldir haktır diyebilirsin ama sadece hak ve güzel benim davam diyemezsin. Buna hakkın yok diyor. Evet. Herkes benim hizmetim güzeldir diyebilir. Benim hizmetim haktır diyebilir. Ama sadece güzel ve hak benim hizmetim diyemez değerli dinleyiciler. Nasıl bir el diğer ele rekabet etmez diyor üstad. Bir göz diğer gözü engellemez. Bir kulak diğer kulağa mani olmaz. Nasıl ki böyle? İslam'ın efradının fertlerinin bir diğerine mani olur. Halbuki Müslümanlar bir vücudun azaları gibi. Demiyor mu Efendimiz dünyanın bir ucunda bir müminin ayağına diken batsa dünyanın öbür ucundaki mümin Müslüman ah etmeli. Onun acısını his, sancısını duymalı. Zaten öyle bir müminlik ortaya konsa biz dünyayı avucumuzda çeviririz, döndeririz, top gibi oynarız dünyayla. Ama dikkat edin önce ülkeler milletler bazında bölmüşler Müslümanları falan filan filan diye. Sonra o ülkelerde o ülkelerde bulunan Müslümanları bölmüşler filan kez filancı falancı diye. Ve yine bir büyüğümüzün ifadesini arz ediyorum. Şu günümüzde belki çoğu insanın da söylediği falancı filancı şucu bucu gibi bana diyor. Anneme zina isnadı yapılsa bu kadar rahatsız olmam diyor. Falancı filancı demek kadar diyor Müslümanlara. Onun için mümin falancı filancı değil değerli dinleyiciler. Bizler Allah'a kul olmuşuz. Allah'a inanmışız. Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olmuşuz. İslam'a mütesib olmuşuz. Kur'an'a talebe olmuşuz. Bunun ötesinde mümin falancı filancı olamaz. Onun için İfadelerinizde, kelimelerinizde ne olursunuz Allah aşkına falancı filancı kelimesini kullanmayın. Bunu kaldırın lügatlerinizden. Bir mümin kardeşim deyin. İlla da belirtmek gerekiyorsa falanları seven, filanı seven kardeşlerim deyin. Çünkü şu günde hani Mehmet Akif diyor ya girmeden tefrika bir millete düşman giremez... Toplu çarpınca yürekler onu top sindiremez. Şu anda yüreklerin toplu çarpması gerektiği bir zaman. Şu anda ayrılığa gayrılığa ne tahammül var ne de ayrılık adına sarf edilecek bir zayi edilecek vakit var. Cenab-ı Hak ülkemizde ve dünya üzerindeki tüm müminlere birlik beraberlik şuuru ihsan eylesin. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Cenab-ı Hak müminleri müminlere sevdirsin. Bütün müminlerin kalplerini birbirlerine tehlif eylesin. Müminleri müminlerle kızıştırmak, kırıştırmak, dövüştürmek isteyenlere o planlarını başlarına tersüz eylesin. Müminlere de kardeşlik ruhu, ukuvet ruhu eylesin diyoruz. Ve sizleri bir ilahiyle baş başa bırakıyor. Programımızın ikinci bölümünde aile ilmi haliyle yine sizlerle beraber olmayı inşallah düşünüyoruz değerli dinleyiciler. Sultanım canı ne olur merhamet kul garip kuluna gönlümü fetheden Sultanım canı ne olur merhamet kul garip kulu. Baş yığın, yığın Kapına baş koymuş her birinde yün yün dilekler. Kapına baş koy. Sen el boş dur emlekler Gönlümü fetheden sultanın canı Sen el atmayınca boş dur emlekler Gönlümü fetheden sultanım canı Oh dinleyiciler programımızın bu bölümünde aile ilmi halinden bir bölümle inşallah sizlerle bir mevzuyu beraber paylaşmak istiyorum uyumsuz bir hanım nasıl uyumlu hale geldi diye bir bölüm bir yakınım Avrupa'da çalışıyordu Senede bir defa köyüne izne gelir Köyden dönüşünde de bize uğrar Bir gece misafir kalır Sonra Almanya'daki işine yetişirdi Gariptir ki Çoğu zaman köy dönüşünde Bir huzursuzluk ve üzüntü hissederdim bunda Önce açıklamak istemez Ama beslediği itimattan dolayı Derdini dökmeden de edemezdi sevinçle izine geldiği evinden üzüntü ile dönmesine hanımı ile olan anlaşmazlığı sebep olurdu. Hanım, hayata kendi açısından bakar, ihtiyaçlarını çevrenin telkin ettiği anlayışla tespit edermiş. Burada bir şey arz etmek istiyorum değerli dinleyiciler. Bizler, maalesef tüketici bir toplum olduk. İsrafçı bir toplum olduk. Ve israf ekonomisine dayalı bir hayat yaşamaktayız. Ve çok yakında dün şahit olduğum bir hadise bunu derken hiç kimseyi küçümseme babından demiyorum. Allah kalbimi biliyor. Fakat baktım ki o şahıs kullanmak için bir cihaz alıyor ben o cihazı sikretmiyorum cihazın maliyeti 500 milyon sonrasında sordum bir ayda kazandığı aldığı haftalıkların toplamı 500 milyon aynı cihazı 100 milyona da 120 milyona da alıp o işini görebilir ama o insan baktım 100-120 milyonlukla görebileceği cihazın yerine 500 milyonluk bir cihaz bunun için bizler özentiye dayalı, israfa dayalı, başkasında var bende niye yok duygu ve düşüncesine dayalı ve maalesef bunun neticesinde de birçok şeylerden feragat ederek, taviz vererek bir hayat yaşama durumuna düşen insanlar konumuna gelmişiz. Bunun için iktisat, kanaat, şükür o kadar önemli ve bizim günümüzün insanının öyle muhtaç olduğu değerler ki değerli dinleyiciler bunun için hanım kardeşlerimize dinleyicilerimize sesleniyorum falanda var da niye bende yok diyelim ki kardeşimde var da niye bende yok ablamda var da niye bende yok komşumda var da niye bende yok Teyzem kızımda, halam oğlunda var da niye bende yok? Arkadaşımda var da niye bende yok? Niye bende yok? Bak şimdi niye bende yok? Bu biraz biraz önce programımızın ilk bölümünde Allah'ın takdirine rıza göstermeme gibi geliyor bana. Bu bir ikincisi. İnsan daima ekonomik olarak, yaşantı olarak kendisinden düşük. Seviyede olanlara bakmalı, kendi sahip olduğu nimetlerin kıymetini anlamalı. Manen kendisinden daha ileride olanlara bakmalı, yapamadığı ibadetlere, yapamadığı hizmetlerin pişmanlığı içerisinde onu yapmaya çalışmalı. Ama biz insanlar tam tersini yapıyoruz. Madden hep biz bizden öndekilere bakıyor. Falanın lüks arabası var. Falanın bağ bahçesi var. Falanın şunu bunu var. Benim niye yok? Ama manende ya ben diyelim ki haftada bir cumaya gelen insan ya öyle insanlar var. Haftada bir cumayı bile kılmıyor. Ben hiç değilse cumayı kılıyorum kardeşim. Veya beş vakit namazı kılan ya ben beş vakit namazı kılıyorum. Öyle insanlar var. Cumadan cumaya geliyor. Beş vakit namaz nedir bilmiyor. Diyerek kendilerini böyle görüyor. Halbuki Cuma'yı kaçırmayan bir kardeşimiz ben nasıl bu Cuma namazını günde beş vakit namaza tebdil edebilirim? Beş vakit namaz kalan bir kardeşimiz ben nasıl kuşluk namazını, nasıl evvabin namazını, nasıl teheccüd namazını devam etme adına ibadetimi arttırabilirim? Bunu yapan ben nasıl pazartesi perşembe oruçlarımı ifade edebilirim? bunu yapan ben nasıl günde şu kadar kitap okuyabilirim hep bunu yapanları örnek almalı hani İmam-ı Azam'a ithafen bir şey söylerler bir gün yanından geçen insanlar ya şu imam var ya 40 yıldır yatsının abdestiyle sabah namazını kılıyormuş diye iki kişi konuşur bunu İmam-ı Azam da duyar o ana kadar onu yapmış mıdır yapmamış mıdır bilemiyoruz ama o andan sonra İmam-ı Azam kendi kendine şöyledir. Ya İmam bak insanlar seni böyle görmüyor, görmek istiyor, böyle görüyor. Seni böyle tanıyor, sana böyle bakıyor. Artık sana bundan böyle böyle olmak düşer. Hep manen bizden öncekilere bakma, onlara örnek alma. Maddende bizden daha zayıf olanlara bakıp kendi imkanlarımıza şükretme. Bu çok önemli. Dünyadaki hayatınızın Mesut olmanızda en büyük etkenlerden birisi. Evet. Hanım hayata kendi açısından bakar, ihtiyaçlarını çevrenin telkin ettiği anlayışla tespit edermiş. Bu yakınım ise mali durumunu, ilerideki ihtiyaçlarını hesap eder, ona göre bir mobilya kalitesi, ev döşemesi seviyesi ihtiyaç tespiti ayarlarmış. Buna benzer daha bir kısım ailevi meselelerden dolayı beyini muhalefette ısrar eden hanım nihayet sevinçle geldiği izinden üzüntü ile dönmesine sebep olurmuş. Aradan yıllar geçti. O yakınım Almanya'dan tamamen döndü. Bulunduğu yerdeki hayatına devam etti. Ancak her ailede olabilecek sertleşmeler zaman zaman bunlarda da devam ettiği muhakkaktı. Bir gün bunları ziyaret ettim diyor bu defa değişik bir anlaşma gördüm hanımda bir itaat ve saygı ki görme gitsin bu kayıtsız şartsız teslimiyet dikkatimi çekti Beyi ne diyorsa hemen evet diyen hanım beyine karşı minnet ve şükran hisleriyle dolu görünüyordu yakınımın kulağına eğilerek takıldım Allah muhabbetinizi ziyade eylesin değişik bir tavır görüyorum hanımefendide yakınım gülümsedi sen işi Allah'a havale edeceksin Allah'a o bilir yapacağını. Hayrola bir sürprizle mi karşılaştınız yoksa? Allah'a hoş gelen bir işiniz, bir ameliniz mi oldu da böyle birden yağlı ballı hale geldiniz? Durumu anlayan hanımda da bir tebessüm başlayınca yakınıma ısrar ettim. Şu meselenin üzerindeki perdeyi aç da biz de öğrenelim. Bu tatlı uyumu ne ile sağladınız? Belki bize de faydası olur. Yakınım hanımından izin istedi ve Anlatayım mı hocaya? Anlat anlat dedi. Tebessümüne devam eden yakının başladığı eski tatsızlıkların tamamen yok olma sebebini anlatmaya. Meğer bu hanımda bir hastalık başlamış. Hastalık o kadar ilerlemiş ki ayağa kalkamaz, elini ekmeğe uzatamaz olmuş. Romatizmanın en dehşetlisiymiş. Bütün gövde romatizmanın işgaline uğramış. Bir müddet bunun derin ızdırabını çektikten sonra sık sık itiraz edip kanamaktan çekinmediği beyi bunu sırtına alıp dışarıda getirdiği arabaya bindirmiş. Doğruca vilayete götürmüş. Günlerce uğraşıp hastaneye yatırmış. İhtisas ehli doktorların ilgisini temin etmiş. Derken hanım beynin gösterdiği bu ihtimam sayesinde Allah'ın izniyle iyi olup saatine kavuşmuş. Evine dönüp ekmeğini yer, ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan görür hale gelmiş. İşte ne olmuşsa bundan sonra olmuş. Sonunda kimseden bir fayda olmayacağını, ne yardım ve hizmet gelirse beyinden geleceğini, nihayet ona muhtaç olacağını anlayan hanım, eski haşin tutumlarına pişman olmuş, bir daha kırıcı ve kızdırıcı karşılık vermemek için tövbe istiğfar eylemiş, kendi kendine karar alıp ...beyine uyumlu olacağına söz vermiş. Sizler ne dersiniz bu hadiseye? Bilhassa uyumsuz hanımlar ne düşünürler acaba? Bir uyum sağlamak için böyle bir tecrübe mi geçirmek gerek? Yoksa şimdiden böyle ihtimali düşünerek uyumlu olmaya gayret mi lazım? Değerli dinciler bu ifadeyle bir nükte ve bir de sizi tefekküre sevk edecek husus arz etmek istiyorum. Düşünün ki sizler çok şey istiyorsunuz. Bizler çok şey istiyoruz dünya adına. Çünkü arzular, emeller, istekler sınırsız. Her şeyi istiyor nefis. Sonrasında insana bir hastalık geliyor. İnsana bir rahatsızlık, bir hastalık, bir sıkıntıya maruz kalıyor. Yani diyelim ki siz her şeyi istiyorsunuz. bu anda size... Allah korusun bir felç geliyor. Üç gün, beş gün, on gün derken o her şeyi isteyen bahçeyi, hanı apartmanı, arabayı makamı, şanı şöhreti, parayı pulu isteyen insan ne diyor Allah'ım? Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Sen şu ayakların bir yürüsün de ben senden başka bir şey istemiyorum deme noktasına geliyor. İşte bizler esas Üzerimizdeki nimetlerin kıymetini anlamadığımızdan dolayı onların ehemmiyetini, onların büyüklüğünü, onların güzelliğinin idrakinde olmadığımızdan dolayı başka şeyler istemede ısrarcı oluyoruz. Sonrasında o üzerimizdeki nimet elden gidince aman ya Rabbi ben istemiyorum yeter ki şu benim sağlığım yerine gelsin diye ifadede bulunuyoruz. Bunun için değerli dinleyiciler. Kanuni Sultan Süleyman ne, de, ne güzel demiş. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi bunu boşa söylememiş o büyük ejdat. Bunun için Cenab-ı Hak bu nimetlerin üzerine bir de bize iman nimeti vermiş. Kendisine kulluk nimeti vermiş. Onun için biz bu nimetlerin şükrünü eda edecek. Ha bundan sonrası gelirse istemeyelim mi? İsteyelim. Ama onlar verilmiyor diye Allah'a karşı isyan, Allah'a karşı ısrarcı veya kendi içimizde o işin yenikliğini yaşamayalım inşallah. Evet. Bir nükte demiştim. Bir aile bir diğer aileyi ziyarete gider. Bir bakar ki kadın erkeğin bir dediğini iki etmiyor. Sonrasında o ziyaret eden ailenin beynin dikkatini çeker, hanımının dikkatini çeker. Sorarlar hanıma ya sizin aranızda ne güzel bir uyum var. Beynin bir dediğini iki etmiyorsun. Buna sebep nedir diye sorunca kadın anlatmaya başlar. Ben der ilk düğün oldu. Beyim beni ata bindirdi. Eve götürürken at yolda şöyle bir tökezledi beyim döndü ata dedi ki bak bu bir sonrasında biraz daha yürürken at bir daha tökezledi beyim tabancayı çekti atı vurdu ben dedim ki bey bir tökezlemeyle at öldürülür mü hanım bak bu bir deyince ben o gündür bugündür Beyimin bir dediğini iki etmiyorum diyor. Biraz da nükte olsun diye ifade ettim. Cenab-ı Hak hanımlarımıza beyler karşısında, beylerimize de hanımlar karşısında anlayışlı olmayı, güzel, mutlu, huzurlu bir hayat yaşamayı ve birbirlerimize helal dairesinde, Rabbimizin rızası istikametinde birlerini iki etmemeyi ve ettirmemeyi nasip eylesin. Evleriniz huzurla da olsun, mutlulukla da olsun. Evlerinizin huzurunu, mutluluğunu bozacak her türlü kötülükten, şeytani duygu ve düşüncelerden Rabbim hepinize, hepimizi muhafaza eylesin diyoruz. Ve geldik günümüzün son bölümündeki hadis ve şiirimize. İnşallah bir hadis ve şiirle huzurlarınızdan ayrılmak istiyoruz değerli dinleyiciler. Semure bin Cündüb radıyallahu anh, Resulullah'ın aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet eder. Bir kimse kendisine emanet olarak verilen şeyi, yerine teslim edinceye kadar korumakla sorumludur buyurur Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Hadis-i şerifi bir daha tekrar ediyorum. Bir kimse kendisine emanet olarak verilen şeyi, Yerine teslim edinceye kadar korumakla sorumludur demiş. Cenab-ı Hak bizi emanette emin olan kullarından eylesin. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzde sevgi ve sevinç eksik olmasın inşallah. Ve geldik şiirimize. Şiirimizin adı Vuslat. Yolunda Yaşayanlar Ruhlarında Her lahsa Bir Başka Zevk Duyarlar Hülyalarına Akan Bin Bir Manayla Tutkun Bilmezler Geceyi Gündüzü Sanki Hep Meftun Her Mevsim Bir Bahar Her Ses Bir Bülbül Namesi Bu Tatlı Rüyada Her Taraf Cennet Bahçesi Yamaçları Karkış bilmez Rengarenk çiçekler Yapraklarda Cilve çakar Ötüşür böcekler Bu bitmeyen Koroda başka şey işitilmez Burada güller sormaz Bu bahçe hazan bilmez Gökler Pırıl pırıl Bir sonsuz ilmin hecesi Sevdalı hülyaların Büyülü bilmecesi. İnsan bir kez bu ışık ikliminde yaşasa ve sonsuzun meltemleri de ruhunu sarsa, serbest olur o bilinmezin ile coşar ve nara atar elinde kasesiyle. Hiç kanmayan meykeşler gibi içtik de içer, Ruhunu saran mana ile kendinden geçer. Duyduğu her yeni hazla bir başka hal alır. Kalırsa insan bu zevk içinde dünyada kalır. Şevk onları coşturduğu demlerde öteden cennete erer başları oldukları yerden.